Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Muhammedim ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine Sonsuz hamdü senalar Habibi Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hac selamlar ve al-i ashabına lakı ve çile ifade ettikten sonra, kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği Hazreti Kur'an'ın Fatiha-i Şerifesine başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Euzü Besmelemizi zikrettikten sonra Estaizübillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyoruz. Birinci ad kerime. Fatiha-i şerife. Bize göre birinci ad kerime. Evet. Hanefi mezhebine göre. Elhamdülillahi bütün hamdler. Şimdi burada tabi hamdin Tarifi gerekiyor. Hamd diye Türkçeleşmiş olarak telaffuz ediliyor. Ama Hamd'in ne olduğunu sorsan da şöyle bir tarif ile kimse belki de kolay kolay altından çıkamaz. Ulema Hamd'i tarif etmişler. Ne demişler? Demişler ki yapılan bir iyiliğe karşı. Yapılan bir iyilik. Yani bir adam sizi efendim yolda düştünüz tuttu elinizden kalmanıza yardımcı oldu. İyilik yaptınız. Bir adam size karşılık verdi. Bir adam size ekmek verdi. Bir adam size bir insan size iyilik yaptı. Artık ananızdı, babanızdı, karınızdı, kocanızdı, çocuğunuzdu ve şaire yaşadığımız alemde birbirine kötülük edenler de var, iyilik edenler de var. Şimdi yapılan bir iyiliğe karşı tazim yoluyla. Tazim yoluyla ne demek? Büyük tutarak, yücelterek, değer bilerek. Gönül hoşluğuyla ne demek? Zorla değil içten gelerek, seve seve isteyerek efendim, ihtiyari ihtiyari ne demek? Yani insan bunu kendi seçimiyle kendi iradesiyle, kudretiyle kendisine verilen cüz'i manada da olsa bir istekle, arzuyla bu yönde tercih kullanmak suretiyle efendim medhusenada bulunmak, övmek şanından, şerefinden bahsetmek yüceltmek o kişiye yapılan bir hamd olarak tarif ediliyor. E bu, bu manayı düşündüğümüz zaman, Efendim, bize bu kadar iyilik yapanlar var. Biz bunlara ne yapıyoruz? Şük teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür, şükür bu ifadeler Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Onun için hadis-i şeride men lem nas, lem yeşkürillah, İnsanlara teşekkür etmeyen nankör adam Allah'a da şükür etmez. Meşgülü meşgülü kesir. Aza şükretmeyen, teşekkür etmeyen, çoğu da şükretmez. Bu itibarla yapılan bir iyiliğe karşı insanlara da ne yapıyoruz? Övgüde bulunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Onları da efendim, taltif ediyoruz. Bu teşekkür olarak nitelediğimiz muamele neye karşı? Onların bize yaptığı bir iyiliğe karşı. Şimdi bizi Yoldan kaldıran, elimizden tutan düşünürsek Rabbimiz ona o kuvveti vermese Nasıl bizi kaldıracak? Kendi de bizim üstümüze düşer Tam torba oluruz, çuval Peki Bize bir ev hediye düşünsek Allah o parayı vermese Fakire yardım eden düşünse Allah o zengine o parayı vermese O zengin sana nasıl yardım edecek? Iyi Hanımın hasta olduğunu ağzına ilaç koydu, çorba koydu e Allah ona sıhhat vermese o nasıl kalkıp da sana Hizmet edecek? Ve Vesaire misalleri çoğaltabiliriz düşündüğümüz zaman bu iyiliklerin hepsinin yegane sahibinin Allahü Teala olduğunu ancak kullarını vesile kıldığını dolayısıyla vesilelere de teşekkür borcumuz olduğunu unutmayacağız. Onun için İsmet Garibullah Kudüs Hazretleri Büyük Şeyh Efendi Risale-i ne buyuruyor? Sana verse birisi bir fluzi veya bir ev verip kılsan cülusi, veren Allah'tır anla bu hususi, vekil etmiş anı anla nususi. Hakikat anla gel hakka gidelim. Cemali bak, mahalle seyredelim. Söze bak, hizaya gel. Allah dosttan anlayışına bak. Bir de bizim kaba kaba idraklerimizce bak. Şimdi sana birisi bir para verse veya bir ev verse, girsen, otursan, dinlensen, istirahat etsen, çadırlarda, parklarda yatarken "Oh!" desen. Peki. Şimdi bu parayı sana kim verdi? Evi kim verdi? Veren Allah'tır. Bunu doğru anla diyor. Peki, ben ama bunu adamı görüyorum. Allah onu vekil etmiş. Nasıl ki bir adam bir adama para gönderirken aracı nedir? Posta. Asıl parayı gönderen burada muteber. İyilik sahibi parayı gönderen. Ama gönderdiği kişi elçidir. O onu nasıl vekil ise bütün kullar da allah Teala'nın vekaletiyle onun verdiği izni, izinle, müsaadeyle, iradeyle, kudretle efendim güçle, imkan nispetinde başkalarına iyilik ulaştırabilirler. Onun için doğru anla, delilleri doğru anla, yanlış anlama. Rabbini iyi tanı bütün iyilikler ondandır onun için elhamdülillah bütün hamdler bütün övgüler bütün medihler bütün fenalar bütün şanından şerefinden bahsedilmekler zikredilmekler övülmekler beğenilmekler efendim tazim edilmekler temcid edilmekler takdis edilmekler tenze edilmekler say, say say say hepsi hamdin içinde mündemiştir bütün hamdler lillah Allahu Teala'ya mahsustur Sadece ona aittir Çünkü hak onundur Yetki ondandır Bütün iyiliklerimiz yegan sahibi odur Ama Demin dediğimiz gibi Aracı yaptığı kullarına da Anamız babamız da bu aracıların başında gelir Geri kalan bütün bize iyilikleri dokunanlara da Teşekkür etmemiz Allah'ımızın bize emrettiği şekilde haklarına riayet etmemiz Onlara da iyilikle Davranmamız Teşekkürle mukabelede bulunmamız O da Rabbimizin Tabi vesileler de devreden tamamen çıkarılmamalı devre dışı bırakılmamalıdır ancak yegane iyilik sahibini de asla insan unutmamalıdır. Şimdi millet takılmış dallara budaklara takılmış sebeplere vesilelere takılmış müsebbibül esbabı gören yok. Sebepleri yaradan Allah'ı bilen yok, düşünen yok. Şimdi o bana şöyle iyilik etti diye bir adamın iyiliğini anlata anlata ağızları kurur, dudakları kurur, yapışır. O adama bu iyiliği ilham eden, okulun içine bana böyle iyilik yapmasını, o fikri ona aşılayan Allahu Teala'dan bir kere bile bahsetmez. Vay insafsız, vay vefasız vay. Bu olur mu ya? Allahu Teala şikayet ediyor. Miraç gecesi Habibine bizden şikayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şekyanı Rabbi. Rabbim. şikaya. Rabbim ümetimden bana çok şikayetler etti. İşte o şikayetlerden biri de neydi? ve ve Ve Vay vay vay vay. O kadar ağır ki altından kalkılmaz. Ben yaratıyorum. Benden gayri bir zerre yaratan yok. Benden başkalarına tapılıyor. Şimdi bu yaratma lafını çıkartmışlar. NLP, miyim, NLP, NLP diye bir şeyler çıkartmışlar. İşte insandaki yaratıcı gücü açığa çıkartmakmış. İşin başı felsefe. Felsefenin çoğu ahmaklık bir şeyin çoğu ahmaklısa hepsi ahmaklık. İmam Rabbani buyurduğu üzere, Ulema Meşah üzere. İşin başı felsefe. Papazlar kurmuşlar bir şeyler. Tevrat'tan, İncil'den alıntılarla. Yok motive edeceğiz, yok moral vereceğiz bir şeyler, bir şeyler kurmuşlar. Şimdi adama diyor ki, sende potansiyel güç var, yaratacağın diyor. Bütün güçler diyor sende mevcuttur. Allah'ın verdiği kadarı mevcuttur. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama ondan sonra diyor ki eğer mevcut değilse de yaratacağın diyor. Yaratacağın demek bu mutezilenin görüşüdür. Ehli sünnet dışı sapık fırka mutezile. Mutezile ayrıldı ehli sünnetten. Sapıttı gitti cehennemiz bir boyladı. Mutezilenin görüşü nedir? Kul fiilinin halıkıdır. Kul kendi işini kendi yaratır. Halbuki ne buyuruyor Rabbimiz? Vallahu kalekekum. Ve ma te'amelûn. siz de yaradan Allah. Yaptığınız işleri de yaradan Allah. Allah yaratmasa kimsen ne eli kalkar ne dili konuşur. Onun için ben şimdi şurada konuşuyorum. Beynim ne tarafta, dilim ne tarafta, beyin komut veriyor, dil konuşuyor. Sen zannediyor musun ben bunu kendimden konuşuyorum? Eğer Rabbim şu anda benim konuşmamı efendim, murad etmese, kesse, benden nutk fiilini halketmese konuşma kabiliyetini şu anda burada şu saniyede konuştuğum harfler dahil. Hepsini tek tek icat ediyor. Eğer daim muttasıl Rabbim icattadır Her an şandadır Hiç boşluğu yok Bak şu anda konuştuğum harfleri de o yaratmasa Ben burada apışıp kalırım Tutulur kalırım size hiçbir şey anlatamam Ben yaratıyorum Allah ım. Benden başka yaratan yok Şu yaratma laflarını bırakın ya Sende o güç yoksa sen onu yaratacaksın men menelpi bir şeyler uydurdular Ne bileyim ben Bir şeyden haberim yok ama bana geliyor işte haberler E bakıyorum Laflar uymuyor kitaba. Yaratacaksın, yaratacaksın. Yaratıcı güç. Yahu yaratıcı bir tek Allah. Celle Celaluhu şu yaratma laflarını bırakın. Kimse bir şey yaratamaz. İnsan kendine de bir şey yaratamaz. Başkasına da bir şey yaratamaz. Nasıl yaratırsın sen? Sen yaratılmışsın. Evet. Ben yaratıyorum, benden başkalarına tapılıyor. Yazık değil midir ya? Putlara, kerestelere, odunlara, budalara, efendim, haçlara, şuna, buna, bu kadar Fatıl ilahlar, mabutlar edindiler. Bu millet, milyarlarca insan Allah'ı bırakıp nereye gittiler? ya? Halbuki onlara bir zere yaradan yok. Ve gayri. rızıkları ben gönderiyorum. Benden başkasına şükrediliyor. Onun için, muhterem kardeşlerim, şimdi soranlar olur, işte bize NLP'ye gidiyoruz da, NLP diye bir şey varmış, gidelim mi, gitmeyelim mi, kursları varmış da, sertifikaları. Ben bu işlerden Anlay Anlayacak değilim ancak ne diyorum size, Bu papazların çıkarttıkları Gavurların çıkarttıkları şeylerde Soru işaretleri vardır Bunlar araya bir laf sokarlar adamın ocağını Batırırlar dünya ocağını batırsa O da bir şey değil ahiret ocağını batırırlar Bak Yaratacaksın diyor sen yaratıyorsun diyor Papazların efendim Kurduğu şeylerle kitaplarla Veya kurdukları e, metotlarla Ne olacak işte insanları e, efendim Motive ediyoruz, teşvik ediyoruz, ee, onları yeni bir hayata kavuşturuyoruz, zihinlerini canlandırıyoruz vs. Anladık da, işte Hz. Kur'an, sen tefsir dersi dinledin de neyin eksildi? Hadis dinle, fıkıh dinle, hakaret dinle, tasavvuf dinle, o tasavvuf ki, o tasavvufta insan sakinleşir, yatışır, Allah'ın zikre kalbi mutmain olur. Allah Teala etekullahu a'lemukum Allah Allah'tan korkun haramları bırakın emirleri tutun yasaklardan kaçın Allah sen ne zaman ne yapacağınızı Allah öğretecek bizzat size Allah öğretecek ya. tabii ki vesileler hocalar şeyhler ihmal edilmez ama Allah Teala onlar vasıtasıyla yine öğreten Allah'tır onları vekil etmiş mesele nedir tasavvuf mu bitti kaynak mı bitti kitap mı bitti bunca ilim mi bitti ulema meşahın sohbetleri mi bitti Rabıtaları mı bitti? Huzur için temin edilecek bu kadar yol var iken. Yok efendim. İnsana sabrı öğretmek yok efendim. Telaşa kapılmamayı öğretmek yok efendim. taşlamak ve şaire bu gibi şeyler, bir şeyler kurmuşlar. Yani ne bileyim toplasan, atsan inen neymez? Sayfalar dolusu şeyler. Mesele nedir? Kur'an neyine yetmedi? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ilimler neyine etmiyor. Ki buldun ilmi Kur'an'i. Ne lazım ilmi Yunan'i. Felsefeye dayanan. Yunan ilimleri ne lazım? Buldun Kur'an ilmi. Otur tefsirin başına, hadisin fıkhına, kaydın tasavvufun başına. Bak, bak düzelmeyecek bir huyun kalır mı? Bak düzelmeyecek, rast bir işin kalır mı? Sen ne karıştırıyorsun, bulama çabiliyorsun? Orayı buraya birbirine ya. Boş ver sen o işleri. Allah'tan başka yaradan yok. Ben yaradıyorum. Mevla buyuruyor. Benden isteyin. Hidayeti benden isteyin, sabrı benden isteyin, afiyeti benden isteyin. E sana Allah'tan iste işte diyen yok. Dua öğreten yok, şunu yap yok, bunu yap yok. E kendi kendine yaratacaksın. Ya nasıl yaratacaksın sen kendi kendine? Nasıl yaratabilirsin sen ya? Sen Dane yaratsınlar, zerre yaratsınlar göreyim Allah buyur. Neyi yaratacaksın sen? Yaratılmış şeyi yiyorsun, yemeğe bile gücün yok. Yutacak gücün yok. Midende hazmedecek gücün yok. Affedersin. Abdest bozacak gücün yok ya. Allah içinde taş etse pas pas bağırırsın. Ameliyat cerrahi müdahaleyle alırlar ya. Halada kalırsın. Millet senin bağırtından rahatsız olur. Sen ne yapabilirsin? Ben onu diyorum da biraz ayıp kaçıyor. Altına bile yapamazsın. Allah Teala yaratıyor. Ben yaratıyorum. Benden başkasına tapılıyor. Ben rızık veriyorum. Benden gayrine teşekkür ediliyor. Sana demedik ki anana babana teşekkür etme. Sana demedik ki sana iyilik edene teşekkür etme. Ama esas şükrü önce Allah'a yap. Ve onu vekil bil. Gönderene Allah bil. Ama sen ne yapıyorsun? Sebeplere takılıyorsun, oturuyorsun aşağı. Şu adam bana şöyle iyilik etti. Bu adam bana böyle güldü. O insanların yaptığı iyilikleri anlatırken bir kere Rabbini anlatmıyorsun ya. Mevla benimle kötü geçinirler. Bana hainlik ederler. Yarattığım kullarla iyi geçinirler. Ama şu adamla aram bozulmasın. Şuna işim düşer. Efendim şununla kötü olmayayım. Benden şuna şu haber gitmesin. O kadar tembihler. ağzından da bir şey kaçırdıysa aman ya şimdi işimiz düşer. Adam sonra bize üzülür şudur budur. Veya bizim ondan menfaatımız kesilir. Ey yedi insan kimden korkuyorsun sen? Allah'tan kork ya. Bana hainlik düşünüyorlar. Kullarımla iyi geçiniyorlar. Hiç bilmiyorlar mı hiç? Korkmuyorlar mı ki ben her şeylerini görüyorum biliyorum. İçlerini dışlarını biliyorum. Onun için şükür hamd bil asale. Ancak Allah'a yapılıyor bir ve vekalet vesilelik münasebetiyle diğer iyiliğin Allah'ın gönderdiği iyiliğin sana ulaşmasına vesile olanlara da o vasıtayla yapılıyor. Ama biz vasıltalara takılıyoruz mevsutu Rabbimiz Tebari ve Teala'yı unutuyoruz, ihmal ediyoruz onun için hamd neymiş? İyiliğe karşı yapılan tadım iyilikleri kim gönderiyormuş? Ancak Allah'u u Teala. O zaman elhamdü bütün hamdler, övgüler Senalar zikirler, şanından şerefden bahsetmeler kime mahsustur? Lillahi ancak Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne mahsustur. O Allah ki zaten sanki hamdin sebebi mucibini, bütün hamdlerin kendisine iktisasını, illetini beyan edercesine Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah sıfatını Celle Celalü getirmek suretiyle, Niye bütün hamdler bana? Çünkü ben alemlerin Rabbiyim. Sen de alemlerden bir fersin. Öyleyse herkese verilen ağız, dil, akıl, beyin o Rabbine hamd ile meşgul olsun. Şimdi Rabbi tahlil edeceğiz. Alemleri tahlil edeceğiz. Kelimeleri tek tek, tek tahlil ederek inşallah dersimizi sürdüreceğiz. Ancak tabii ki hamd Allah'a mahsustur derken burada bütün hamdler olarak değerlendiriyoruz. Bu istihrak manası dediğimiz manaya münasip düşüyor. Ancak ahdi harici için Arapça bilenlerin anlayacağı üzere tutulması da mümkün. Buna göre mana tabi özel bir hamdten bahsediyor. O da bizden yukarı çıkıyor biraz çıta. Kimin hamdi ancak Allah'a mahsustur derken tabi ki bizim hamdlerimiz de ancak Rabbimize mahsus olmakla beraber şanına yakışmamak kasebiyle hamdler. Biraz daha yukarı gidince peygamberlerin hamdi, meleklerin hamdi, tabi evvela şöyle alabiliriz, kamil velilerin, müttakî takva sahibi kulların, ondan sonra kamil velilerin, onların hamdi bir başka tabi, ondan sonra daha yukarı gidecek meleklerin, melaki i kiram hazaratı, daha da yukarı gidecek enbiya-i zam hazaratı, peygamberlerin, salavatullahi ilan-ıbiyne âli mecmuin, bunların hamdi. Bunların hamdi lillahi Allah'a mahsus. Tabi bunların hamdi bizim hamdimize benzemez. Bizim ölünceye kadar yapacağımız tüm hamdlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elhamdülillah kat kat katlar. Çünkü onun o kendi perdesinden okuyor. Kendi makamından zikrediyor. Sen de kendi makamından zikrediyorsun. Onun için fark var. Fark Farkı fark eyle. Şibli Hazretleri ''Kaddesallahu şeyhü sekeleyin insü Cinnin şeyhiydi.'' Bir kere ne dedi cemaate? Bana ilham edildi bu gece. Bildirildi ki Şibli'nin zikri olmasa Bağdat'ı yakardık. Orada çok alimler var, veliler var. Tabi bu laf dilden dile gezdi. Anlamayan beyinsizler de dediler ki bu kadar alim var, veli var. Bağdat Şibli Hazretleri zamanında kaynıyor. Bir mahallede belki 500 tane veli var. E peki bu kadar insan içerisinde kalkıp da Şibli'nin zikri olmasa Bağdat'ı yakardık. Buyuruldu diye bunu ilan ediyor. Bir de kendinden bahsediyor. Kendini met ediyor. Allah dostları kendini met etmez. Ancak tehditin i nimet kabilden. Rabbimiz bir nimet lütfettiyse onun anlatılmasını sever. Bazı kere gizlenmesini ilham eder. Bazı kere izharını ilham eder Tabi bazıları Geldiler dediler efendi hazretleri Bu Sözünüzün manasını biraz anlayamadık Çünkü Bu kadar zikreden varken sizin zikrinizin tahsil edilmesinin hikmeti ne ola Buyurdu ki evladım Hepsi zikrediyor Bütün alimler veliler var bu Bağdat'ta Bu zamanda ama Bütün bu zikreden avam nas müminin müminat, Herkesin zikri var hamdi var Şükrü var ama onlar nefisleriyle zikrediyorlar. Kendi içlerinde kendi kendilerine zikrediyorlar. Ben benden çıkmışım. Ben bende değilim. Onun için ben Rabbimin zikriyle zikrediyorum. Ben Rabbimle hamd ediyorum. Rabbimle zikrediyorum. Onlar nefisleriyle yani kendi kendilerine zikrediyorlar. Onlar kendileriyle baş başa. Ama ben Rabbimle birlikte olduğum için ben devreden çıktım. Rabbim benle beraber diyor. Ana diyelim ben beni zikredenim meclis arkadaşıyım ve en ma'u ida <gülüyor> teharreket dudakları benimle kabul ben onunla beraberim. Allah Teala dağla, taşla da beraber, her şeyle beraber. Mesela senin onunla beraber olman. O zaten her şeyle beraber. Ve me'akum nerede olursanız o sizinle beraberdir. O onun sizinle beraber olduğu muhakkaktır. Onda kimsenin bir farkı yoktur. Mesela sen onunla mısın meselesi. Sen onunlaysan işte onunla zikledersin. Onunla zikredersen de senin zikrin Bağdat'ı da İstanbul'u da korur. Ama kendi kendine nefisleriyle baş başa zikredenlerinki korumaz. Onun için her hamd Allah'a layık olmaz. Tabii ki Fazl-ı Kerem ile hamdlerimizi kabul buyuruyor. Yoksa bizde ona layık hamd mı çıkar? velakin o dostların hamdi başka bu bir ümmetin velilerinden bir velidir. Bunlardan yukarıda melekler var. Tabi her melek de velilerden üstün değil. Meleklerin peygamberleri Cibril, Mikal, İsrafil gibi aleyhmus vesselam onlar insanların velilerinden üstündür. Yoksa normal melekler insanların velilerinden üstün değil. Meleklerden birinin Efendi Hazretimizden kaç kere dinledik. Makamı tenzil rütbe oldu da eski makamına avdet isteyince kimi aracı koyayım derken melekler arasında ne dediler? Yusuf el-Medani var. Bir va'd-i Ali Hakkında zikredilir. Dünyadaki velilerden bizim silsile-i bir zat. Onu ziyaret et, ondan şefaat iste, onu araya koy. Bak, melek geliyor bir veliden himmet istiyor. Onu vesile ediyor. O insanlardan, beşerden olan, bu ümmetin bir ferdi olan velinin himmetiyle eski makamına terfi ettiriliyor. Onun için alef ve halefu halfuhu zamanan Yerin çocuğu göğün üstüne çıktı. Zamanı da dünyayı da meleği de geriye bıraktı. Onun için tabii ki bu ümmetin velileri meleklerin velilerinden üstündür. Tabii meleklerin peygamberleri bu ümmetin velilerinden üstündür. O tartışılmaz. Ancak efendim, ümmetlerin peygamberleri de meleklerin peygamberlerinden üstündür. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhi Nuh aleyhi ve sellem, Musa aleyhi ve sellem gibi Enbiya-i Cibril ve Mikael ve İsraf aleyhisselamdan üstündürler. Bu itibarla her birinin kendi makamları vardır. Ve ma minna malum. Hepimizin belli makamı vardır buyuruyorlar. Bu makamlarında hamd ederler, zikrederler. Tabi onların hamd bizim hamdimiz bir olmaz. Bir de bir de allah Teala'nın kendi kendine hamdi vardır. İşte elhamdülillah bu hamdi kim yapıyor şimdi? Bu Allah'ın kelamı olarak celledir elbette. Tabii bir yönüne bakarsak bizlere talim içeriyor. Yani öğreti. Bana hamd etmek için, bana şükretmek için, övgüde bulunmak için bu sırayı, bu lafı kullanın. Bir yönü talim. Ama bir yönü de nedir? Rabbimizin kendi zatına yaptığı hamdidir. Elhamdülillah diye Rabbimiz kendine hamd ediyor. Onun için kendi zakir, kendi mezkur kendini. Arabul kendinde kendin kendini. Zikreden Allah, zikredilen Allah. Hamd Allah, hamd Allah. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhaneke ma hamidnaki hakkı hamdiki. Ya Mahmud, ey hamdolunan Allah'ımız biz sana hakkıyla hamd edemedik. Ma zekarnaki hakkı şükür ki ya Ey şükür olan Allah'ımız biz sana hakkıyla şükredemedik. Buyuruyorlar. Demek ki o makamda allah Teala'nın zatına layık olacak. Ham yine zatından gelir. Çünkü zatını ancak zatı bilir. Bir insan Allahu Teala bütün iyiliklerine karşı ne kadar hamd-i senada bulunsa da o kendisine ulaşan belirli iyilikler mülahazasıyla hamd eder. Ve Allahu Teala'nın zatı, esması ve sıfatı hakkındaki bilgilerin nispetinde takdir eder. O takdir nispetinde de hamd eder, yüceltir. Ama tabii ki e, bilimlerimiz kasır zihinlerimiz nakız Allah'ımızı idrakten öz zatının külhüne vukuftan son derece uzak olduğumuzdan bizden onun zatına yakışacak hamd sudur edemez ancak izzet süradikatı ve Rabbimizin e, nurani perdelerinin 70 bin hicaptan e, bir hicabın önüne gelir orada durur Rabbimiz fazl-ı ile bizim hamdlerimizi de lütfeder, kabul eder. O başka ama şanına, zatına yakıştı diye kabul etme anlamında değil. Acıdığı için kabul eder. Yoksa sen beni ne kadar tanıyorsun ki, bana ne kadar övgüde bulunacaksın. Onun için biz kendimize kalsak tabii allah Teala Hazretleri'ne, allah Teala Hazretleri'ne övgüde bulunmamız çok abes olur. Kendi başımıza, kendi sıralarımızla, kendi lafızlarımızla, Allah'ımıza hamd etmeye kalkarsak rezalet olur. Onun için Allah bize öğretiyor. Elhamdülillah deyin. Çünkü kendi kafanıza kalırsa adam anlamıyor. Bedevinin birisi dediği gibi o işte ey Allah'ım sana, efendim sana süt sağayım, sana şöyle efendim, koyun kırkayım, sana şöyle iyilik gideyim E Bedevi bir şey bilmiyor. Duymuş Allah'a şimdi Allah'a iyilik gidecek Nasıl iyilik edecek? Allah'a hamd edecek. Allah'a hamd övgü yapacak. Nasıl yapacak? İşte nasıl ki bir insana ikram edersin işte içirirsen. Işte, nasıl ki Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Adam geldi dedi hoca ben ne var? Bizim hoca sapıtmış. Niye sapıtmış dedim ya. Allah'a yardım edin diyor dedi ya. Allah'a yardım olur mu? Delirmiş bu hoca. Dedim hoca delirmemiş de sen anlamamışsın. Allah'a yardım etmek dinine yardımdır. Şimdi Allah'a yardım edin. Allah'a ikram edin. Allah'a ikram nasıl edilecek? Haşa çay çorbası ısımarlanarak değil ki. E, demek ki Allah ham dedilecek. E bilmeyen adam kalkacak işte efendim kendine göre bir ham şekli bulayım derken e, Allahımızın şanına hiç yakışmayan hatta Allahımız'a şirk koşacak o efendim Allahımızın 90 sıfatlarla sıfatlayarak dinden çıkacak kadar büyük bir rezalete imza atabilir. E, sana koyun 40 insana süt içireyim nedir Allah Teala? Yemekten münezzeh, içmekten münezzeh, yatmaktan münezzeh, giyinmekten münezzeh, soymaktan münezzeh. E, bu itibarla Rabbimiz elhamdülillah. Bak ben kendime Mahsus olan, kendime layık olan Şanıma ait olan Hamdi kendime yapıyorum Bu hamd benden bana ulaşıyor Ancak benim hamdim bana yakışıyor Hiçbirinizinki yakışmıyor ama Size de böylece öğretiyorum Bana hamd vazifenizdir Ama bunu kendi kafanızdan yapmaya Kalkmayın, ağzınıza, gözünüze Bulaştırmayın, size peygamber Gönderdim, kitap indirdim Elhamdülillah size öğretiyorum Böylece bana hamd dedin. Bütün hamdler Allahu Teala'ya mahsustur. Şimdi tabii ki insan bunu derken düşünebilir ki mana olarak bütün Allah'ımızın kendi zatına yaptığı hamdler, sonra peygamberlerimizin yaptıkları hamdler, sonra melaki-i sonra ulemanın, evliyanın vesaire. Tabii kendi hamdi de bunu dahil olarak Rabbim fazl-ı keremiyle bu büyüklerin hamdlerine ilhak ile bizim hamdlerimizi de kabul eder. Evet. O Allah ki Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir o. Alemlerin Rabbidir o. Şimdi alemler tabi alemler. İsmi üzerinde alem. Alem alemden gelir. Yani her yaratık Rabbisinin yaratıcısının varlığına bir alemdir, bir nişandır, bir delildir. allah Teala'ya alem denmez. allah Teala'dan başka her şeye alem denir. Cinler alemi, melekler alemi, peygamberler alemi, ruhlar alemi, bedeni görünen alem, görünmeyen alem, hepsi alem. Çünkü bunlar mahlukattandır, yaratılmış şeylerdendir. Bunlar hepsi hadistir, sonradan yaratılmış, yaratıklardır. İnsanlar alemi, melekleri alemi. Bir aleme de denir, bütün alemlere de denir. Onun için allah Teala cemiyat sıkasıyla Rabbil alemin, alemlerin Rabbi buyuruyor. İnsan burada bir alemi ancak teşkil edebilir. Daha bunca alemler vardır ümmetler vardır evet allah Teala bunca ümmetler yaratmıştır alemler yaratmıştır bizim gördüğümüz alemler var görmediğimiz alemler var Cağfir İbni Abdillah radıyallahu anh hadisinde Hazreti Ömer Emirül müminin olduğu dönemde çekirgeler azaldı bu çekirgeler bir alem yarattıklar. hala bile dünyanın başında beladırlar bazı memleketler istila ediyorlar efendim bütün otu ocağı e, yiyip biçip biçip geçiyorlar. Acayip bir mahluk anlatılıyor işte bunlar hakkında ne önemli şeyler. Bu çekirgelerin azalması Hazreti Ömer Efendimiz'i telaşat düşürdü. E çekirge gören var mı? E, pek gören olmadı. Bundan dolayı Yemen, e, Şam'a, Irak, a ve Şahir memleketleri adamlar göndererek çekirge gören var mı yok mu? diye sordurdu. E, haber gelmedi. Yemen tarafına gönderdiği Elçiden e, Bir avuç çekirge Getirerek önüne koyunca Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahu ekber Tekbir getirdi Üç kere tekbirinin hikmetini Soranlara cevabında Buyurdu ki Resulullah'tan işittim Sallallahu aleyhi ve sellem Kalikallaha elfe ümmetin mina Sittumiyetin fil bar ve elfe ümmetin fil ber Fe evvelü şeyin yehlük Min hadi lumemil ceradu Faida Allah bin ümmet yaratmıştır, bin ümmetten işte ümmet. Hayvanlar da ümmet. Mevlale buyruş ayetüvle. Faman fil ard. Yerde develenen hiçbir bir canlı yok ki, falat tairen İki kanadıyla uçan kuş. <gülüyor> Sizin gibi ümmetlerdir. Başka yerde her ümmetin içine bir uyarıcı, yönetici var. Karıncalar bile Süleyman Aleyhisselam geldiğini gören, görende karıncanınların başı onları ikaz etti. Girin yuvalarınızı kırılacaksınız buralarda. Demek ki her bir ümmetin başı var. Allah Teala bunca ümmetler yaratmış. Bunların altı yüzü. Denizde dört yüzü karada. E tabi ki şimdi Canlı sayısını bundan çok yüksek tutabiliyoruz ama e, böcekler bir sınıfa girer yani sen şimdi belki yüz bin çeşit milyar çeşit böcek bul anladık da bu bir ümmettir e, bu itibarla Allah Teala bin ümmetir abi sen yani şimdi balık aynı şeyden balıklar efendim Karadeniz'in dediği gibi o ondan casınlı bu kalasınlı oğlu gibi yaparsan efendim birbirine e, aynı türden olan balıkları bulursun e, demek ki genel anlamda bu e, Allah Teala'nın tasnifiyle yapılan istif olarak. Bin olarak değerlendirilmiştir. Bizim bunları belki anlayacak, kavrayacak. Şu andaki bilgilerin, bulguların da yetişecek hali yoktur buna. Hala yeni bir tür bulduk. kelebeğin diyorlar, bir şeyini bulduk. Hiç bu zamana kadar bulunmamıştı. bilmem ne. Pirenin anasını araştır. Buldukça bulursun. Sen Rabbini bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. İşte Allah'ı bilemeyen her şeyi peşine düşer. Rabbini bulsaydı hepsini bulacaktı. İslam'ı dinleseydi, şu tefsir dersini dinleseydi neler öğrenecek? Bütün dünya Kur'an'da. Ama dinlemez. Kendi kendine felsefe olur 600'ü denizde 400'ü karada bu ümmetlerden ilk nesli tükelecek olanlar çekirge sınıfıdır. İşte çekirgelerin helak olduğu zaman efendim ipi kopmuş tespit deneleri gibi artık ümmetlerin helaki e, ard arda gelecektir. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. 13'ün diyor Aziz Dömer. Çekirgelerin yaşadığı efendi alınca ümmetlerin helaki başlamadı diye sevindi. Demek hala çekil gelir olduğuna göre ümmetlerin helaki şu anda hala başlamış değildir. Onun için kıyamete bayağı da vardır. Allahu Alem. Ama tabi bazıları dediği gibi 2005'te mevcut gelecek, 2010'da geçyal çıkacak falan. Bu bu gaybi haberlere girmek çok sakıncalıdır ve yanlıştır. Milletin itikadını bozmaya yöneliktir. Aa, 2005 geçti gelmedi, 2010'du gelmedi derken millete hadislere karşı itikadını zayıflatmak amacıyla Yahudinin bir oyunudur diye görüyorum. Sakın bu tarih verenlere şuna buna yok efçet hesabı, yok şu hesabı, yok bu hesabı o geldi, bu çıktı, şu ümmet bitti dünya yıkılacak falan bu haberlere itibar etmeyin. Ancak siz vazifenizi bilin. Hazreti Mehdi'yi bekliyoruz, İsa-ı işini bekliyoruz ama biz görürüz görmeyiz mesela o değil. Mesele şu anda bugünün vazifesini yapmayı bilmektir. Demek ki ümmetlerine laki başlamadı. Şimdi hala yakınlarda bile haberler çıktığına göre ee, birçok ülkelerde efendim çekirge sürülerinin verdiği hasarlar nakledildiğine göre demek ki ümmetlerin helaki başlamamış bin ümmet olarak burada değerlendiriyor tabi vehb hazretlerinin radıyallahu anh, beyanında innella teala temaniyete aşara elfe alemin dünya mine alemun vahidun e bu da çok meşhurdur 18 bin alem bu 18 bin alem Osmanlı'dan gel gelen gelenekte de bizde çok yaygın olarak telaffuz edilen bir deyimdir Allah Teala'ya ait 18 bin alem bulunmaktadır. Bunlar içerisinden dünya denen şu gökleriyle yerleriyle bizim yaşadığımız, gördüğümüz, üstünde altında bulunduğumuz mekan sadece tek bir alemdir. 18 bin dünya bir tanesi. Demek hakikaten artık Allah'ımızın ne alemleri var. Biz bunları Efendim ne görebiliriz ne sayabiliriz ne bulabiliriz bunu ne mikroskop ne teleskop kimse çözemez Allah göstermeden kimse bunu göremez şimdi o roket atmışlar uzaya çıkıyorlar yok işte oradaki istasyona eklendi oradan söküldü 3 gün kalacak 6 gün dönecek. işte oradaki astronotlar bilmem neler bir şeyler bir şeyler yapıyorlar zannediyorlar ki biz dünyanın dışına çıktık halbuki dünyanın merkezindeler bir yere çıktıkları yok. Ay açıktı diyorlar. Ay şurada duruyor. Ay birinci kaç sema Bunun üzerinde bu kadar semavat var. Bulan hepsi dünya, dünyanın dışında bu kadar binlerce alem var. Yani bu ne rezaleti? Bir insan efendim aya da çıktığı mı çıkmadı mı belli değil ya. Çoğusu diyorlar ki yalan söylemişler falan, milleti kandırmışlar. O da olabilir. Bunlardan her şey beklenir ama yani çıksa da nedir? Ay şura çıktı. Ay nedir ya? Bu kadar alemlerin hangisinden haberim var? Hiçbirine haberim yok. E bir de etabi Hava atmalar. Çalım satmalar. Biz aya çıktık. Şöyle buluş yaptık. Böyle icat yaptık. Eee. Allah'a mı geçtiniz? Haşa. Allah'ın mülkünden mi çıktınız? Haşa. E, ne, ne zırvalıyorsunuz? Ne palavra konuşuyorsunuz? Mevlana'nın dediği gibi. Bunların rezil halini anlamak için. En güzel misal şudur. Şu Allah'ın mülkünde efendim salına çalına gezenlere. Merkep ayağını çamura basmış. Ondan sonra da Affedersiniz bevletmiş, o bastığı yerde oluşan çukurada o bevlin idrarı dolmuş derken rüzgarla oraya bir saman, bir çöp konmuş. O merkebin ayağının çukurunda biriken idrar içerisindeki saman çöpün üzerine konan sinek rüzgarda eserken böyle, öyle bir yerleniyor ki desen kaptanı deryadır. Bu ne rezalet. Şimdi sen kendini ne zannediyorsun? Ben okyanusları geziyorum. Efendim uzaya çıktım. Şuraya indim. Buraya girdim. Ne? Allah'ın mülkünde nesin? Bir sineksin. O kadar da hükmün yok. Sinek bile senden fazla yerlere girer. Senin giremediğin yerlere girer. Adam burnunun deliğinden girer. Sinek kadar böyle hükmün yok. Eh gidi kardeşlerim. Eh gidi. Allah bilmeyen ne kadar cahildir. Allah'tan haber olan ne kadar halimdir ve şeyin kâminin cevfe sohreti simâhâ semâhâ tünle deyvelâ artı. İmam Rabbani buyurduğu üzere. Kayanın içinde gizlenen adamın ne gökten haberi var diyor, ne yerden haberi var. Bir kayanın, bir dağın içerisindeki bir kayanın oyuğunda duruyor. Yedi kat göklerde sen haberi yok, yedi kat yerlerde haber haberi yok. Anasının karnında duran çocuk. Ne dünyadan haberi var, ne gökten, ne yerden. O varsa yoksa oracığı biliyor. Orası da ona ne kadar Geliş geliyor. Çık, çık desen çıkmak bile istemiyoruz, Zorla çıkıyor. Çıktığı zaman da bakıyor. Ben bu dar yerde nasıl durmuşum? Eşin anasının karnındaki çocuğa dünyayı anlatmak ne kadar zorsa dünyadaki adamı ahirete anlatmak o kadar zor. Görmeden nasıl anlayacak? 18 bin alem nasıl haberdar olacak 18 bin alemde? Bilmeyene anlatılabilir mi? <gülüyor> Görmekle duymak bir olur mu? 18 bin alem var. E ne biliyor Görmedik. İnanıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş. Bu geniş mülkün sahibi var. Bu alemlerin maliki var. Ama elmanın kurdu gibi üzerini saran elmanın ne kabuğundan haberi var, ne dalından haberi var, ne gövdesinden haberi var, ne bağından haberi var, ne bahçesinden haberi var, ne bahçivandan haberi var, ne buluttan haberi var, ne yağmurdan haberi var. O elmanın içinde kurt bir ben varım diyor. Sorsan ona ne var ne yok, bir ben varım başka bir şey yok der. Halbuki elmanın içindeki kurdun dışında neler var? Onun için cahilliği bırakalım. Bütün hapleri Rabbimize ayıralım. O alemlerin Rabbidir o. Alemler var. 18 bin alem. Bu alemler içerisinde Allah'ımızın ne ayetleri var. Şimdi, Rab, alemlerin Rabbi. Rab ne demek? Rab, terbiye edicisi, yetiştiricisi, geliştiricisi. Evet. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün alemleri yaratan, terbiye eden, tenmiye eden, maddi manevi kemale ulaştıran bir zat hepimizi o terbiye etti. Maddi terbiyesi var, manevi terbiyesi var. Evet. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'ı kuru kara kokmuş çamurdan yarattığından haber veriyor. Ondan sonra kuru kara kokmuş çamurdan saksı gibi e, vursan tok tok kot, kot ötüyor vaziyetteydi. Kale kalinsanemin salsalin. Kel fekkar Saksı gibi çamurdan yaratmış Vuruyorsun ödüyor. ruh yok Ruh olmayınca görme yok işitme yok duyma yok akıl yok, fikir yok, şey yok O halden ne hale getirdi Ona ruh verdi ruh verince o canlandı dirildi İşte konuşan Gören işiten, bilen insan oldu Hava anamızı Onun kaburga kemiğinden cennette uyurken aldı Hava anamızı öyle yarattı Ondan sonra Bizleri bir ana bir babadan Haluk ediyor hep bunlar Allah'ın rabliği, terbiyeli terbiyesinin belirtileri. Rabbimiz ve Teala en ufak halinden alıyor. Efendim, en kamil mükemmel olgun haline kadar alemleri getiriyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Rabbimiz ve Teala bütün insanlık alemi bundan aciz. Kimsenin elinde bir şey yok. K kainat perine gelse bir taneyi bir tohumu bile Yaratmaktan aciz allah Teala Çamurdan yaratıyor, topraktan yaratıyor Meniden yaratıyor, insanın yaratıldığı su Kur'an-ı Kerim ona min Alçak bir sudan yaratmadık mı sizi Niye astınızı bilmiyor musunuz Kendinizi ne kabarıyorsunuz, ne sanıyorsunuz allah Teala bizi anne karnında O su halinden, ondan sonra Aleka haline, bir çiğneme Ondan sonra muzga haline, tonuk pıhtı kan haline Ondan sonra bir muzga, bir çiğneme haline Ondan sonra işkelet haline Getirip de ondan sonra etle etle deriyi iskelet üzerine elbise giydirir gibi giydirip ondan sonra 120 gündükten sonra ruh üfleyerek fun <gülüyor> yeni bir icad ile yaratarak Rabbimiz ve Teala o güne kadar kıvırdayamayan efendim çocuk anne rahiminde kıvırdanmaya başlıyor gülmeye başlıyor Allah gülmekten haberi var esnemekten haberi var dönüyor o yana dönüyor bu yana anne rahminde Allah Teala ne yaptı bak suyu adam etti. Öldü kılekemnel may beseran. Suyu suyu adam etti. ben. Onda onu yarattı. Onu evlendirdi. Onu soy sobetti. Vasoran. Hanımından akrabalıklar, karısından akrabalık, kocasından akrabalık. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Yayda aleme insanlar bu kadar mı? Milyarlarca insan. Hepsini Rabbi hepsini yetiştirdi. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Sebzeleri, meyveleri Ekinleri, bunların hepsini yoktan var ediyor. En küçük halinden başlatıyor. Tohum halinden, filiz halinden en olgun durumuna göre yetiştiriyor. Buğdayları, mısırları, üzümleri, arbaları, ağaçları, otları, çiçekleri. Yoktan var ediyor. Hepsi ondan bahsediyor. Hepsi onu zikrediyor. Hepsi ona hemde ediyor. Hepsi ona şükrediyor. Ey gidi bir tek kafil insanlarla ciller, onların asileri kafirleri, Rabbini ihmal ediyor. Yoksa bahar Bahar geldi bak, Güz geldi. Görüyor musunuz etrafı? Çiçekleri açmaya başladı. Yol kenarlarını görüyor musunuz? Şu güzellikleri. Rabbliğini gösteriyor mu yine? Alemleri nasıl yetiştirdiğini, yönettiğini, idare ettiğini. Onların onu nasıl zikrettiğini. Duyuyor musunuz? Kalp kulağı lazımdır. Kafa kulağıyla olmaz arkadaşlar. Kalp kulağı açılırsa duyar bunları. Ey aşk eri, aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri. Hiç durmayı hakkı eğer Her bir çiçek bin nazile Över hakkı niyazile Her murgı kovş ile Ol padişahı Medheder Efendi dinlemişim bunu ben Yunus Emre'nin Beyitlerinden Aşık Yunus ne adamdır o ya Rabbini tanıyan adamlar ne adamdır onlar Yedi yüz seneler geçiyor yine onların Sözleri okunuyor çünkü Allah'a bildiler Her şeyi bildiler Ey aşk eri diyor gözünü aç yeryüzüne bir nazar et bak çiçeklere bak sebzelere bak ekillere meyvelere yemyeşil oluyor yine dünya sonra tekrar öldürecek sonra tekrar dirilecek baharda canlandırıyor sonbaharda öldürüyor gözünüzün önünde öldürüyor diriltiyor sizi mi öldürecek de diriltemeyecek görsene baksana diyor bu çiçekleri o rüzgarlarla sallanan çiçekleri nazla niyazla nasıl Allah'a zikrediyorlar o bülbülleri diyor hoş sadalarla avazlarla Nasıl Allah'ı methediyorlar? Hepsi elhamdülillahi rabbil alem. Diyorlar. Küllün kad alime salate ve tesbih. Allah buyuruyor. Hepsi de duasını, zikrini, tesbihini, hamdini, şükrünü bilmiştir. Hiçbiri ihmal etmemiştir. Yüsebbi'u lehu ma fissemâat velâhu. Ve leulhamd fissemâat velâhu. Göklerde de hamd Allah'a mahsus. Yerlerde de hamd Allah'a mahsus. Celleşehancığım. Ve leulhamd fil ula ve l'âkhirâ. Dünyada da Allah'a mahsus. Ahirette de Allah'a mahsus. Çünkü hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir iyilik sahibi yok Allah'tan başka. Celle şanuhu celle celaluhu. sena ona mahsus. Onun için Bahar hakikaten bu Rab vasfının tecellisidir. Yetiştiriciliği, büyütücülüğü, geliştiriciliği, Rabbimizin tebarek ve teala sıfatlarının eserleri gözümüzün önünde tezahür ediyor. Ama Haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzler hep ün hanimi i̇şte niyazımızdı. Mevlana'nın eserleri meydanda her şey onu söylüyor, onu zikrediyor, ondan bahsediyor. Ondan açık ortada bir şey yok ama kalp gözü kör olanlara bunlar gizli kalıyor. Allah hacın gözümüzü, kulağımızı hakikatleri gördürsün, duydursun, işittirsin bizlere fazlu keremiyle. İşte insana nasıl rablik yaptı? Adem babamıza, Havva'mıza nasıl yaptı? Onları yarattı. Şimdi bize nasıl rablik yapıyor? Bizi bir su halinden alıyor. Şu andaki halimize bir bakar mısın? <gülüyor> i̇nsan üzerine uzun zamandan bir zaman geçti ki. Lem yekun Adı sana anılar bilinir bir şey değildi. Benim adım Ahmet Mahmut. Kim tanır Ahmet Mahmut diye bir şey vardı diye ki bir şey yok. Kimsinin haberi yoktu. Bak şimdi beni tanıyanlar var. Benden bahsedenler var. Bana gelenler var. Gidenler var. Ben bir insan oldum çıktım ortaya. İnna <gülüyor> karışık sulardan. Ananın suyu, babanın suyu birleşti. Allah Teala işte evvela su, hava, toprak, ateş, ana asıl erma. Bizlerin su, hava, toprak, ateş. Bunlardan efendim meydana getiriyor bütün eşyayı. Bizim vücudumuzda da şimdi su, hava, toprak, ateşin parçalarından mürekkep. Bütün sebzeler, ekinler öyle. O sebzeler, meyveler, ekinleri anamız, babamız yiyor. Yerken hangisinden ne olacağından haberi de yok. Ondan sonra o gıdalar birleşiyor. O gıdalardan Allah-u Teala insanın midesinde hazmettiriyor. Orada kimyahane gibi çalışıyor. Kimyahane. Neresi dışa atılacak onu seçiyor. Neresi yararlı onu bırakıyor. Göze gidecek maddeyi göze, kulağa gidecek kulağa. Hiçbir tarafa gideceği birbirinden karıştırmıyor. Karıştırsa o kulağın kepçe kadar olur. Bir kulağın büyür, bir kulağın küçük kalır. Gözün büyür, dudağın büyürmesi bir tarafın küçük kalır. Nereye gidecekse oraya münasip olan vitamini gönderiyor. Oradan aldığı gıdadan aldığı şey. Bunu midenin ne haberi var? Midenin neden ne haberi var? Rabbimiz tebaraka. İşte Rab, Rab! Terbiye eden, yetiştiren, yöneten, idare eden, sevk eden bütün bu manalar Rab kelimesinde dedi. Bütün alemlerin Rabbi. Her an her daim bütün alemlerin maslahatlerini, menfaatlerini onlara gönderiyor, sevk ediyor. Böylece biz burada bak şimdi konuşuyoruz. Siz orada dinliyorsunuz. Herkes efendim Allah'ın verdiği kulakla, onun Rabliğinin eseri olarak konuşan da onunla, dinleyen de onunla. O Rab olmasa, o yönetmese, o idare etmese. Bak kulağımızda duyu hassesi var. Onu o yaratıyor işte. O duyu hassesini bir iptal etse, hiç de duyamazsın. Onun için kıymet bilelim. Bu derslere, bunları dinlemeye bu kulakları aşina edelim. Gözlere hakkı gösterelim, gözlere hakkı gösterelim. Kur'an gösterelim, tefsir gösterelim. Baltayı taşa vurmayalım, yanlış iş yapmayalım. Rabbimizin bu kadar nimetlerine isyanla mukabelede bulunmayalım. Hamd odur. Hamdi şükrün manası budur. Bu itibarla Allah'ın cemalini göreceğimiz günlere kadar inşallah birbirinden ayrılmayalım. Dünya ahiretimiz mamur olsun. Haneleriniz dinlediğiniz ocaklarınız nurlarla dolsun. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlelerinizin hayırlı muradlarını nail buyursun. Amin el fatiha Gönül sohbetleri. Ahmet.